1950 yıllarda iki önemli kalp doktoru, daha doğrusu kardiyolog, Meyer Friedman ve Ray Rosenman e, kendi bekleme odalarında koltukların, bekleme koltuklarının uçlarının aşındığını fark ediyor. Arka taraflarında hiçbir aşınma yok. Ve 9 yıl bir araştırma yapıyorlar. Ya neden bu koltukların ucu aşınıyor da arkası aşınmıyor? Çünkü e, fark ediyorlar ki kalp hastaları koltukların genelde ucunda oturarak bekliyorlar. Yani acelesi ve telaşı olan, stres yaratan insanlar koltuklara rahat rahat oturmuyorlar. 9 yıl boyunca bunu araştırıyorlar ve insanları iki sınıfa ayırıyorlar. A tipi ve B tipi. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Çünkü tezlerinin temelinde şu var, ya belki de insanların kalp hastası olması koltuğun ucuna oturmalarıyla inanılmaz alakalıdır diyorlar ve alakalı çıkıyor. A tipi ve B tipi diye ayırdılar ya, A tipleri O koltuğun ucuna oturanlar, sürekli başkalarını beklemekten söylenen, trafikte sürekli hız yapan, şerit değiştirmeyi seven, zamanı başkaları çaldı mı, yönetti mi çıldıran, aşırı stres yapan, bir yere gidecekse bir an önce hazırlanıp daha erkenden oraya varmaya çalışan stresli insanlar. B tipleri ise koltuğun tadını çıkaran insanlarsa, arkaya yaslanan insanlarsa hayatı daha hafiften, daha doğrusu daha ağırdan alan insanlar, daha stres yapanlar ve bunların kalp hastalığında yakalanma onun çok daha düşük. Dolayısıyla insanlar iki kardiyolog tarafından çok bilimsel bir şekilde ikiye ayrılıyor. Üstelik sadece koltuğun neresine oturduklarına bakarak. Şimdi gelin görelim bakalım biz insanları nasıl ikiye ayıracağız sizinle birlikte. Başlayalım. Hoş geldiniz. Sihirbazlık tarihinin en önemli numaralarından birisidir insanı ikiye ayırmak. Tabi bu videoda onu konuşmayacağız ama çok da basit bir hilesi vardır. Özellikle David Copperfield bunu bayağı bir dünyaya meşhur etmiştir. Çünkü kendisini e, böyle dönen bir hızarla, testereyle diyelim, ikiye ayırdığı numarası bayağı meşhurdur. Ama biz bu videoda fiziksel olarak tabii ki düşünmeyeceğiz bu konuyu. Bu videoda başka ne yapmayacağız onu söyleyeyim. İnsanları ikiye ayırırken bizden olanlar ve bizden olmayanlar diye de ayırmayacağız. Çünkü bu çok yanlış bir ayırımdır. Özellikle mesela bir ülke içerisinde mesela Türkiye'de sen insanları işte sağ sol mavi pembe yeşil falan diye ayırırsan bu Türkiye'yi dışarıdan bölünmesi için hazır bekleyen insanların çok işine yarar. Siyaset ve politikaya teğet geçerek güneyimizdeki ülkelerin Arap Bağrı'ndan başlayarak Afrika'dan başlayarak nasıl parçalandı ve dağıldığını gördük. O yüzden temennim, Hazır 19 Mayıs yaklaşıyor. E, lütfen herhangi bir şekilde bizden sizden diye ayrılmasına izin vermeyin. Çünkü siz bizi ikiye ayırırsanız yarın ertesi gün onlar da yarısını alıp bize düşman ederler. Benim insanları ikiye ayırma yöntemlerim biraz farklı. Bir, birkaç tane, 20 tane falan yapacağını iddia edenler ve yapmış olanlar. O kadar çok karşılaşırsın ki böyle insanlar özellikle iş hayatında. Ya ben öyle yapacağım, bir öyle olsun, şöyle yapacağım, istifa edeceğim, kendi işimi kuracağım, öyle uçacağım, böyle kaçacağım. Bu insanlar böyle oturup, vik vik vik söylenirken, cam kenarında çekirdek yiyerek diğer insanların geçişini izler. Benim gördüğüm en zavallı insan gruplarından bir tanesi budur. Ha bir de Tabii ki telefonlarına göre insanları, hatta telefon karizmasına göre ayırıyoruz. Bazı insanlar telefon çaldı çalacak, şarjı bitti, interneti çekiyor, çekmiyor nomofobi videosunu hatırlayın. O telefonun merkezinde yaşar, bir cep telefonu hayatını yönlendirir. Ama öyle insanlar var ki böyle sohbet ederken bayılıyorum onlara, özellikle böyle bir restoranda falan veya bir herhangi bir yerde oturduk dost sohbetinde telefon çalıyor, bakmadan reddediyor. Telefon çalıyor, hiç bakmıyor. Bakın kimin aradığına bakıp açmaması değil mesele hiç bakmaması ararsın açmaz ve garip tarafı şu ki arıyorsun açmıyor sinirleniyorsun nasıl açmaz niye açsın ki o onun zorunluluğu değil ki madem telefon dedik sosyal medyasından yürüyelim instagram için yaşayanlar ve instagramdaki 3-5 beğeni için yaşamayanlar diye ikiye ayrılıyor günümüzde en büyük hastalıklardan bir tanesi başkası beğensin diye yaşayanlar ve hayatı olabildiğince kamera için değil de gözleri için yaşayanlar diye ikiye ayrılıyoruz. Ha bir de sohbeti güzel olanlar bir türlü susmayıp kendi sohbetini güzel sananlar var. Böyle muhabbet ettiğin zaman biraz top sende kalır biraz onda kalır tenis maçı gibi geçer böyle keyifli geçer. Ha bazı insanlar aha o bana da oldu, o bir şey mi daha kötüsü oldu, bak neler oldu, bak ben sana anlatacağım aydınlanacaksın de bir dakika susmaz. Sen konuşurken sadece sırasını bekler, senin patates fikrin bitsin o muhteşem fikrini söylesin diye. Ve geldik başka bir ayırma. Sevmeyi sevgi sananlar var, çok üzülüyorum. Ne demek sevgiyi sevgi sananlar, birini seviyor ve onu bir ilişki sanıyor ama bir de tadında sevilip tadında kıskanan, tadında sevilenler var ki bayılırım böyle insanlara. Aynı konuda iki ayrım yapacağım. Birincisi hayatı yaşayanlar. Bu yaşayanları her türlü kınayanlar. Bizim zamanımızda öyle miydi? Yanlış. Topluma göre, ona göre, buna göre yanlış. Ya tamam her şeyin suyunu çıkarmayın. Toplum ahlak kuralları paramparça olsun demiyorum. Ama birisi bir şey yapıyor diye kenardan bak... diyenin suratına böyle küçük plastik kaşıkla pıt pıt pıt vuracaksın. Bir adam sen de yaşa ne kıskanıyorsun. Ha bir de hayatı yaşayanlar Ve yaşadığına inananlar var. Kendi o e, kafesli, camdan kafesli bölmesinden çıkmıyor. Çok özledim pet shoptaki canlılar gibi. E, ben bu dünyada liderim. E, lidersin tabi kimse yok ki. Zaten birincisin, teksin çünkü. Ve çok değerli dostum Mehmet Genç gibi dünyanın etrafında dönenler şikayet etmeden. Dünya kendi etrafında dönüyor sananlar. Lütfen bana şunu söyleyin. Hafta sonu iki günlüğün herhangi bir yere gitmek için Çin olmasın, Fransa olmasın, ya iline yakın bir yere olsun. AVM dışında bir yere gitmek için, evinden, kanependen uzaklaşmak için ne engelin var? Tarihten beri sömürenler sömürülenler. Ama günümüz dünyasında sömürenlerin bir de mazoşist olması çıktı. Çünkü yönetenler ve yönetilmekten zevk alanlar var. Ha doğru yönetiliyorsa keyif alsın tabii ki. Sosyal bir toplum olsun ama Kötü yönetiliyorsan ve zevk alıyorsan seninki mazoşizmdir. En sevdiklerim zekiler. Akıllı insanlar. Kültürlü olmaya çaba gösterenler. Ama tam karşısında ne oturuyor biliyor musun ikiye ayırdığımız zaman? Kendini zeki sananlar. İşte emniyet şeridler iki kaydı. Şeyde kasada marketin kasasında önüne kaynamaya çalıştı. Bir insan küfür ettiği zaman çok umursamam çünkü saçma primitif bir zevktir o. Ama aptal yerine koyduğu zaman çok ağırıma gider silerim. Bir daha hiç uyarmadan silerim. Ve geldik sosyalliğe. Bu sosyallikte şöyle bir şey var. Mesela yalnız yiyenler var bir de yalnız yiyenler var. Şimdi yalnız yiyorsanız belki bundan keyif alıyorsunuzdur, yalnız olmaktan tek tabanca. Yerine göre yalnızlık güzeldir. Ama bir ortama girdiğiniz zaman her şeyi ben götüreyim, ben alayım, ben sömüreyim ve sonunda yalnız kalıyorsanız işte o zaman sadece yiyenler olarak da normal oluyor. Hakkınızdır bu yalnızlık. Çünkü bir diğer ayrım topluma faydası olanlar ki ben öyleyim demeyeceğim ama elimden yerini yapıyorum. Siz değerlendirirsiniz. Bir de topluma faydalı görünüp kendine yürüyenler var. Bireysellikte, duygusallıkta, insanlıkta teknoloji mi bizi bu kadar ruhsuzlaştırdı bilmiyorum ama Seninle ağlayanlar var, bir de üzgün emoji atan tipler var. Seninle sevinenler var, gülücük gülücük yollayanlar var. Yüzünü hiç görmediğin arkadaşlar var. Ha bir de uyku meselesi. Bayılıyorum. Uyuyamayanlar rahat edemiyor. Bir adım daha öteye gitmek için. Bir de uyanamayanlar var. Hocam ben 11'e kadar yatıyorum. E devam et. Hiç uyanma. Mezara doğru. Hı? Bayıldım ayırım. Keşke diyenler nedir bilmeyenler keşke öyle bir kelime ki en pahalı kelime keşke diye videom var izlersiniz bedelini zamanla ödüyorsun sakın bir şeye keşke demeyin en azından deneyin ne olduğunu bilin ve hayat adil değil diye ağlayanlar ben neyi değiştirebilirim diye çabalayanlar ben kendi hayatıma gökten inmedim İzmir'de, İstanbul'da, Paris'te doğmadım kendimi geliştirme çabam bu videoları size çekme çabam Elazığ'dan başladı. Ben de sizlerle birlikte birinci basamaktan başladım. Lütfen siz benden daha ilerisine girelim. Ben ne biliyorsam, ne öğretmeye çalışıyorsam al, Sen ben 40 yaşındayım. Belki sen 20-25 yaşındasın, üstüne koy benden de ileri git. Burada, ülkemizde çok sık görülen bir şey var. Çukurdan çıkmaya çalışanlarla, Çukurdan çıkmaya çalışanları aşağıya çeken bizimle aynı çukurda kal. Ben zaten ümidi kestimciler var. Yengeç Mantalitesi diye video var. Orada lütfen izleyin açıklamaya koyarım. Sepetten çıkmaya çalışan yengeçlerin kollarını bacaklarını kırıyorlar ki çıkmasınlar. Kendileri birlikte ölsünler. Para için ölenler, para için yaşayanlar. İkisi de çok haklı sebeplerle olabilir. Ama din imanı para olanlar değil. Görüyorsun gözünün içine baka baka yalan söylüyor para için. Vatan sevenler vatanı satanlar. Bunun için bir saat konuşurum da Konuşmayalım bu videonun tadı kaçmasın. Çünkü demiş ki bir filozof Denis Diderot Biraz ilginç bir filozof bu arada hayatına bakın. İnsanlar ikiye ayrılır demiş. Tanıdıkça büyüyenler bir de tanıdıkça küçülenler vardır demiş. Çünkü insanlar yine ikiye ayrılır. Kazandığını sananlar ve kazanmayı bilenler. Ha okuyanlar ve yazanlar okur yazarlar. Hem okuyup hem yazanlar. Bayılırım böyle insanlara. Özellikle videoyu izledikten sonra yorum yazana. İşte kitapları, ben kendi kitabım için söyleyeyim, kitabımı okuyup bana yorum yazana bayılırım Ama hele bir de kendisi yazarsa baş acıdır. Son ayrıma geleyim. Sevdiğim ve sevmediğim. Başkaları kaybederken kazananlar var. Kara vicdanlılar, nefret ediyorum onlardan. Bir de başkalarıyla birlikte kazananlar var. Hele ki anneler bunu yapar, kendi kaybetse de sen kazan mutlu olur ya, o uyumaz ama senin uykunu devam ettirir ya, candır. Ben Anouk Tatar. Siz söyleyin bakayım aşağıda. Seveceğiniz konu eminim. İnsanlar sizin için nasıl ikiye ayrılıyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.